Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Merhabalar, günaydın. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına hazırlayıp sunduğumuz Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Dernek adına ben Melek Nur Dudu. Bugünkü konumuz e, rüzgar enerji santralleri e, ve bu anlamda Ege bölgesinde e, rüzgar enerji santrallerinin doğa tahribatı, doğal, e, kültürel, sosyal ve ekonomik yaşam üzerindeki olumsuz etkilerine karşı mücadele eden birçok ekoloji örgütlerinin, e, ...ni bir çatı altında birleştiren bir inisiyatiften bir arkadaşımızı konuk aldık. Rüzgar Yaşamdan Yana Esin inisiyatifi adına İpar Bura Dilli bizimle birlikte. Merhabalar İpar Hanım. Aa, merhaba, günaydın. Günaydın. Ee, öncelikle ben bir inisiyatif kimdir, hedefleri nelerdir... Bir ...bundan bahsetmenizi isteyeceğim kısaca. Aa, i̇nisiyatif şöyle oluştu. O, şimdi Ege bölgesinde... E Dirilis furyası ve buna bağlı olarak bir e, ekonomik, biraz önce bahsettiğiniz gibi doğada, ekolojik sistemde, kültürel varlıklarımızda ve yerel kalkınma üzerinde e, çok ciddi olumsuz etkileri yaşamakta olduğunu gördük. E, ben İnsetfin Karaburun'un e, temsilcisiyim. E, birazcık örneklerim belki o Karaburun üzerinde daha ilerleyen saatlerde olacak tabii, tabii. ama hı hı. konuşmanın bölümlerinde... E, ama e, biz 19 yirmi Mart'ta Ege çevre ve kültür platformu ve Karaburun Kent Konseyinin düzenleyiciliğinde Ege bölgesinde e, res e, talanı diyelim artık maruz olan bir mücadele veren e, tüm e, bileşenlerle birlikte bir çalıştay yaptık Karaburun'da. Hı hı. E, bu çalıştaya aslında 200'ü aşkın e, kişi katıldı. İzmir, Bodrum, e, Çeşme, Didim, Urla, Ayvalık Turgutlu, Marmaris, Dereköy, Güzelbahçe, Foça, e, pek çok yerden, Ege'nin pek çok bölgesinden e, katılımcılar vardı. E, bu çalışlarda biz hem e, bilim insanlarıyla birlikte e, sorunlarımızı e, onların değerlendirmelerini aldık sorunlarımıza karşı e, ilgili olarak e, ve bizler kendi mücadelelerimize deneyimlerimizi paylaştık. Ve çok o, karşı çıkışlarımızın çok ortak olduğunu gördük. Ve bir ortak yol haritası, bir ortak mücadele yaşam hakkını savunmak için, bir ortak mücadele geliştirebilmek için rüzgar yaşamdan yana esin ne oluşturduk hep birlikte. E, e, peki aslında şu yani çok... E, parmak basılması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Rüzgar enerjisi e, temiz bir enerji. Ve aslında sizin savunduğunuz şey e, bir parça daha farklı bir nokta. Yani e, olumsuz etkiye karşı bir mücadele aslında değil mi? Hani bunu biraz daha e, ayrıntılı anlatabilir misiniz? Ee, İnsanların tabii. da aydınlanması açısından. Aslında evet yenilebilir ve temiz enerji... Artık biz buna bir ambalaj diyoruz. Hı hı, hı. Ambalajıyla e, resler e, sunuyor. Çünkü yatırımlar inanılmaz boyutlarda ve bu yatırımlardaki res yatırımlarındaki tek kriter yüksek enerji verim. Hı hı. Onun dışında e, yerelden kalkınma iradesi, e, ekolojik varlıklar, kültürel değerlerin hiçbir şekilde dikkate alınmadığını bizler hepimiz ne yazık ki yaşayarak öğrendik hı hı. Yenilene, yenilenebilir temiz enerji neden bir enerji bir türe yenilenebilir ve temiz denir iklim değişikliği ozon tabakası karbondioksit salınımı hı hı. en fazla azaltan enerji hı hı. türü mutlaka evet minimuma indiren enerji türü olarak lens ediliyor bizim yaşadığımız uygulamayda ise konuşudur. ...bir örnek vereyim. Lütfen, evet. Siz eğer... ...Urla'nın ormanları... ...Restlere tahsis ediliyorsa... ...altı tane türbün için... ...1800 tane ağacın... ...birinci derecede doğal sit alanındaki... ...ağacın kesilmesine izin veriyorsanız... ...burada karbon salımının ...bu türbinleri ...karbon salınımını azaltacağından... ...söz dahi edemezsiniz. Hı hı hı. Eğer Karaburun Yarımadası gibi... Tek bir sanayi tesisi olmayan, dolayısıyla karbon salınımına en ufak bir katkısı olmayan bir bölgede, bölgenin %71'ini, bu çok ciddi bir rakamdır, %71'ini rüzgar res firmalarına tahsis ederseniz hı hı. ve buradaki doğal bitki örtüsünü yok ederseniz, bunun adı temiz ve yenilene bir enerji olmaz. Evet. Dereköy'de, Marmariç'te, e, Bodrum'da bu aynı mantıklı e, ormanlar, yeşil alanlar, ekosistemler hiç dikkate alınmadan ve bu yeşil alanlar, e, zeytinlikler yok edilerek resler kuruluyor. O zaman biz bunun adına temiz enerji diyemiyoruz, hı hı. biz bunun adına bir doğa katliamı, ekosistem çöküşü. Evet, bir de yanlışsam düzeltin 3-5 sene öncesine kadar aslında rüzgar enerji santralleri e, üretim maliyeti olarak da çok fazla tercih edilmeyen bir e, şeydi evet. sistemdi ve sonra bir anda bir şirketler arası bir yarışa e, dönüş başladı ve şu anda birçok şirkete ihaleler veriliyor ve bu anlamda birçok yere rüzgar enerji santralleri dağıtına türbinler yerleştiriliyor. Şu anki durum iyice artmış durumda özellikle Ege bölgesinde değil mi? Yani Ege bölgesinin uh, korkunç vaziyete bakın. E, Türkiye'deki uh, kurulu uh, güce baktığımız zaman rüzgar enerji santrallerinin uh, %40'a yakını Ege'de, Ege Hı -hı. bölgesinde. Hı -hı. Uh, zaten geri kalan 40 da uh, Çanakkale uh, uh, üzerinden uh, Tekirdağ Kırıklar kadar gidiyor. Yani aslında Türkiye'nin bir rüzgar hattı ama o rüzgara bağlı olarak da ekosistem hattı diyelim kuşların hattı diyelim. Hı hı hı. Ee, olduğu gibi e, res yatırımlarını açılıyor yani e, e, biz Ege diye konuşuyoruz ama belki dinleyeceği için çok çarpıcı bir örnek olacaktır dünyada var olan 3 tane longoz ormanı hı hı. ne yazık ki bir tanesi Türkiye'de koruyamadığımız için kırıklar eli longoz ormanlarını biz şunu yapıyoruz nükleeri yaptık maden ocağını yapıyoruz nükleeri yapacağız termikleri yapıyoruz ve Kırıklar Elinde, Longoz Ormanları'nın olduğu bölgede bin türbünlük yatırım söz konusu. Hı hı. Dolayısıyla bu çok şey... Çok e, çarpıcı bir örnek bu. Bu çok vahim bir tablo. Çok hı hı. vahim bir tablo. Yani biz kendimiz için korumuyoruz, gelecek nesiller için yok ediyoruz. Hı hı. Hı hı. Böyle bir durum var. Evet. E, ve bunu bir ambalaj e, olarak aslında temiz enerji adı altında yapıldığını söylüyorsunuz. Yani çok kötü, çok yanlış bir algı çok yanlış bir algı oluşuyor. Yani biz şunu söylüyoruz. Bu res firmalar, yatırımcı firmalar ve izin verenler ve karar vericiler diyelim. Hı hı hı. Bu yatırımların bu temiz enerji, yenilenebilir temiz enerji adı altında yapılan bu yatırımları kendi bacaklarına, ayaklarına kurşun sıkıyorlar. Hı hı. Böyle temiz enerji olmaz. Yenilenemeyen bir doğayla yenenebilir enerjiler bahsedilmez. Evet. Peki bu anlamda hani bir yandan inisiyatifin de Çalışmaları kapsamında soruyorum. Nasıl bir yol haritası çizdiniz? Nasıl Neler yapılacak önümüzdeki günlerde, aylarda? Şimdi aslında bu resselin olumsuz etkileri derken dediğim gibi üç başlığımız var, hı hı. üç ana başlık. Bir ekosistem ve doğa, doğal yaşam, doğadaki tahribat. Yerel'in kırsal kalkınmasındaki verdiği ağır tahribat ve insan sağlığı üzerindeki çok büyük olumsuz etkileri. Hı hı. Şimdi e, bunlar e, tabii büyük bir kısmı e, bilimsel raporlarla e, kanıtlanmış durumda. Hı hı. Ama bizlerin e, bu e, bilimsel raporları daha da genişletmeye e, bilim insanlarından, odalardan, e, barolardan, takipler birliğinden, e, alacağımız üniversitelerden, alacağımız desteklerle birlikte Aslında bu mücadelenin daha görünür hı, olması alt yapısını daha da güçlendirmek ve bunu kamuoyunu anlatırken daha güçlü anlatmak durumundayız. Öncelikli hedeflerimiz Aslında bu yani hepimizin bölgelerde ayrı ayrı yaptığımız araştırmaları bir araya getirip bunları daha kurumsal bir kurumsal yapılar içerisinde tartışıp Öyle bir ana raporumuzu hı hı. oluşturmak hı hı. Bu aslında mücadelenin önemli ayaklarından bir tanesi hı hı. olacaktır Ve tabi bu zararları anlatabilmek ve bu bölgeleri, önemli bölgeleri koruyabilmek adına Karar vericilerle, belediyelerle yapacağımız görüşmeleri hep beraber daha güçlü olarak Yapabilmek hedefimiz. Hı hı, evet, insanları da bunu duyurarak. Kamuoyu, yani Kamu oyu, biraz önce bahsettiğim bu yanlış kamu oyundaki algıyı da a, düzeltebilmek, değiştirebilmek çabamız. Evet, bu önemli bir e, çaba aslında. E, bu anlamda kırsaldaki durum nasıl? Yani e, çünkü birçok köyün aslında e, sonlandığı köydeki köy insanların bu durumdan şikayetçi olduğunu okuyoruz, görüyoruz e, hı hı. basında. Hı hı. Siz daha yakından biliyorsunuzdur çünkü Karaburun'da da yaşayan biri olarak. Yani kırsalda köylerde yaşanan şey şu. Bakın burada köylerde yani Ege bölgesinin her yerinde olduğu gibi Karaburun'da da. Karaburun'da insanlar zeytincilikle geçinirler. Hı hı. Kıl keçisi yetiştiriciliğiyle geçinirler. Ve çok önemlidir. Ve de bir çok ciddi bir potansiyel vardır ki ile barışık turizm olanakları. Hı hı. Ee, şimdi kısa yaşamda olan şey şu. E, zeytinlikler ölüyor. Zeytinlikler hastalanıyor. Şey yalnızca e, bu neden e, oluyor? Çok büyük alanlarda e, inşaat faaliyetleri sürüyor. türbinler arasında açı, yollar açılıyor. Bakın 50 tane türbünün arasında birbirini bağlamak için. Yalnızca bu türbünleri birbirine bağlamak için açılan yol... 70 kilometreye geçiyor. Yani Karaburun'un İzmir'e ulaşması sağlayacak bir mesafedir bu. Hı hı. Bu yollardan kalkan tozlar, seyitinlerde kırmızı örümcek hastalığına neden oldu. Hı hı. Bu Tarım Bakanlığı'nın tutanaklarıyla, müfettiş tutanaklarıyla belgelendi. Verimde düşüş var. Bütün tarım alanları, Karaburun'da çok kısıtlıdır coğrafi yapı nedeniyle tarım alanı. Tarım alanları rüzgar santralleri firmalarına, enerji sahası olarak tahsis edildi. Bahsettiğimiz rakam yarım adanın yüzde yetmiş biri. Bakın bütün merahlar, otlaklar, sanfer sahası Aynen. alanların içinde kaldı. Bu insanların keçileri otlatacak alanları kalmadı. Buradaki doğal bitki örtüsü yani keçilerin yem alanları diyelim, otlakları tümüyle sıyrıldı, atıldı. Tozlar nedeniyle hayvanlar artık o tozlu otları yemiyorlar. Köylüler sürülerini dağlara çektiler. Hı hı. Doğum mevsimlerinde artık buradan 4-5 saat yani keçi yürüme yoluyla mesafedeki yerleri tribünlerden uzak yerlere götürüyorlar. Keçilerde düşükler, düşük hı hı. sayıları arttı. Hı hı. Turizm dediğimiz zaman Karabulun Yarımadası'nda mesela çok önemli bir doğa turizmi, daha yürüyüş turizmi vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir proje yaptı. Efes Mimas doğa yürüyüş yolu Hı -hı. projesi. Şimdi bu yürüyüş yolu türbinlerin altından geçiyor. Mümkün olabiliyor. Yani Hı -hı. doğanın kalmadığı, başınızda 30 katlı apartman yüksekliğinde devasa ıı, türbinlerin döndüğü ve onların inanılmaz gürültülerin arasında bir doğa turizminden de bahsetmek mümkün olmayacak. Hı hı. Eğer bunların resansiyelerinin hepsi tamamlanırsa. Şimdi Karaburun'da, Urla'da, Çeşme'de, Ege'nin her yerinde çok ciddi bir hukuksal mücadele yürüyor. Hı. Durdurabilmek için, geriye çekebilmek için hı hı. çok önemli davalar yürüyor. Hı. Davalar kazanılıyor da üstelik. Ama Hukuk, hukuk uygulanmıyor. Evet Böyle kazanılsa çok, bile. Çok zor bir durum var. Peki ee, vadet... Mesela pa, köyler bu, aslında ekolojik yani programımızın bir bölümünde ekoloji ve tarım olduğu tabii. için. <gülüyor> evet. Bakın çok önemli bir şeydir. Yarasalar ve arılar. Hı hı. Yani ekosistemin korunması için iki tane çok önemli, önemli ee, evet. varlık ve bunların e, rüzgar türbinlerinin yarasa'lar ve arılar üzerindeki olumsuz etkileri artık bilimsel raporlarla kanıtlanmış vaziyette. Türkiye Ben Sözleşmesi ile altına girdiği yarasaların habitatlarını koruma görevini, yükümlülüğünü yerine getirmiyor aslında. Hı hı. Evet. Peki bu bu yani vaat edilen şey nedir? Peki yani bu süreç bittikten sonra, yapıldıktan sonra bütün e, santraller kurulduktan sonra ne şekilde ikna ediliyor yani vatandaş? Vatandaş pek ikna edilemiyor. Vatandaş <gülüyor> i̇kna pek çalışması ikna Aslında e, köylüler, yaşayan insanlar, her, herkes de aslında ilk başta canım ülkenin de enerjiye ihtiyacı var. Bu da temiz enerjiymiş e, e, seçimdeler. Bu çok ama, yaygın bir ama, algı evet çünkü. Köylünün, evet çok yaygın bir algı ve yanlış bir algı. İlk türbün köylerine yakın dikildiği zaman ilk türbün e, kendilerine ne yaptığını, sağlıklarını ve aslında sosyal varlıklarını, yaşamlarını ne yaptıklarını anladıkları anda e, teryatlıgan ediyorlar. Hı hı. Bakın Karaburun'da 11 tane e, dava yürüyor şu anda e, rüzgar santrallerinin bu anlamsız... E, Hı hı. yereli dikkate almadan, duayı dikkate almadan verilen izinlerine karşı. Hı hı. Bu davalar artık yurttaş davası olarak giriyor. Yani bir kişinin iki kişinin açtığı davalar değil bu. Karaburun kent meclisi, kent konseyi toplandı ve artık biz yarım adamızı korumak için yurttaş davaları açıyoruz dedi. Artık davalar bir köylünün, bir muhtarın toprağını içine olmuş bir insanın özel mülkiyetini korumak için açtığı davaların artık çok ötesine geç Evet evet ee, yani ciddi bir boyutta diyorsunuz Aslında mücadele çok çokayım ee, çok vayım çok Peki bu konuda yani nasıl bir uygulama ile yapılıyor olması gerekiyor Sizce yani bu e, daha e, alanlar kurularak halka sorarak mı ilerlemek yoksa tamamen hani bunun karşılığı nedir sizce e, alternatife diyelim? En azından hı hı. en azından şunun olması lazım. Yere, e, bir kere mutlaka yerelin görüşü alınması lazım yapılacak yerde e, nerede kurulması gerektiği konusunda hı hı. mutlaka yerelin görüşü alınması lazım eğitimlikler, meralar korunması lazım. Turizm alanlarının korunması lazım. Hı hı. Bu bir. Ama bakın, e, yerelin ihtiyacı için, ihtiyacı kadar üretilmeli. E, üretecek oranda e, santral kurulmalı. Bak, Türkiye'de e, bu nakil hatları yani üretildiği yerden e, ana trofoya, e, ve ulusal şebekeye gidene kadar enerji kaybı %60'larda olduğu söyleniyor bu Enerji Bakanlığı'nın sayfalarından sayı. öğrendiğiniz şeyler. %60'lık ve kayıp var. Türkiye'de kayıp kaçak oranları zaten genel olarak çok yüksek. Hı hı. Dolayısıyla olduğu yerde, kurulduğu yerde, kurulduğu yerin ihtiyaç kadar olmalı ki. Ancak oradaki ekosistem, kırsal yaşam veya her neyse kentsel yaşam. Hı hı. Bunun ihtiyacını karşılayacak ölçüde minimum kayıpla hı hı. yani minimum enerji kaybıyla ve minimum doğa ve eko, sosyal yaşam kaybıyla kurulabilir. Bu da ancak çok ciddi bir planlamayı ve mutlaka yerelle birlikte çalışmayı gerektiriyor. Evet, böyle bir durum söz konusu olduğunda aslında tercih edilmesi gereken bir enerji çeşidi mi sizce? Yani yapılması gereken bu ve bu yapıldığında tamam diyebilmeli miyiz? Yani e, bilinen, e, yani her enerjinin kirlettiği doğru. Tabii, mutlaka. E, ama e, bilinenlerin arasında eğer e, e, para kazanmaktan kâr etmek, yalnız enerji üzerinde kâr etmek dışında hı hı. kaygılar taşınabilirse hı. ve yerelle birlikte ve yerinin ihtiyacı kadar kurulabilirse, Evet, o zaman anlamlı olacak bir yatırım olacak ama bu haliyle gerçekten şu anda şey... böyle değil. Evet. Yani çünkü bunu özellikle bir, birkaç defa tekrarlat tekrarlama ihtiyacı hissettim. E, çünkü hani birçok insan da bu şekilde düşünüyor. Yani zaten e, bir sürü e, kötü kirli enerji var. Zaten yenilenemeyen enerjiler var. E, rüzgen enerjisi ve güneş enerjisi gibi bir temiz enerjinin e, neden böyle bir mücadelesi olsun ki? Neden buna karşı çıkılsın ki? gibi. Sizin de az önce bahsettiğiniz bir algı söz konusu. E, o nedenle aslında şu anda var olan sistemde işlediği sürece bunun çok büyük bir tahribat yarattığını e, ama belirli Belli koşullar ki bunlar çok önemli bir planlamayla e, beraberinde getirecektir. O koşullarda yapıldığında evet rüzgar enerjisi aslında tek başına karşı çıkılabilir. Karşı çıkılması gereken bir enerji türü olmadığını e, aslında söylüyoruz değil mi bir yandan da? Aslında biz şunu da e, söylüyoruz. Hı hı. Yani biz e, ne yazık ki tüm canlıların ve yaşam hakkının, yaşam alanlarımızın korunması için bir mücadele Mutlaka evet. e, için Için, İnsan odaklı olmayan aslında, sadece. Evet, evet yani bunun çözüm merci de aslında bizler değiliz. Hı hı. bunun ama çözümün bu yoldan gidilerek olabileceği kanaatini taşıyorum ben. Hı hı. Ama çözüm merci de bizler değiliz. Bizler ne yazık ki bu ülkede tüm canlıların ve yaşam alanlarının korunması için bu durumda mücadele etmek zorunda kaldık. Evet, evet bu üzerimize düşen. Bir de şöyle de bir şey var tabii bu algı meselesi içerisinde. Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığı hı hı. en iyi çözümlerden biri olarak getiriliyor. Hı hı. Bir de şunu şunun değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin gerçekten enerji ihtiyacı nedir? Türkiye'nin enerji tüketimi. Nedir? Hı hı. Çünkü Türkiye'nin enerji tüketimi 2000, e, yılıyla 2014 e, yılı arasında düşüş gösteriyor. E, bütün sanayi sektörü, tarım sektörü, balıkçılık sektörü, meskenler hepsinde tüketimde önemli ölçüde düşüşler var. Hı hı. E, tüketimi artan tek sektör ticaret sektörü. iki katına kadar e, enerji tüketimi artmış. Hı hı. Bunları çok iyi değerlendirilmesi lazım. Bizler e, İzmir Tepe'den baktığımız zaman bütün gece boyunca kırmızı, e, mavi, bütün gece boyunca ışıkları yana koca e, AVM'leri, koca e, iş merkezlerini gördüğümüz zaman bunun bedeli nedir diye evet, soruyoruz. Evet. Bunun bedeli sayden bir e, kültürel, e, ve sosyal ve doğal kayıp ve bunun bir karşılığı yok. Evet, yani, Siz... Enerji dışa bağımlık derken Türkiye aynı zamanda çok hızlı çok hızlı bir şekilde tarımda dışa bağımlılık hayvancılıkta dışa bağımlılıkla çok hızla karşı karşıya geliyor. Ama biz tarım alanlarımızı mera alanlarımızı bizim en önemli gelirlerimizden biri olmam olması gereken turizm gelirlerimizi hı hı. bir şekilde böyle elimizin kenarıyla Ege bölgesinde ve Marmara'da evet, elimizin bir kenarıyla bitiyoruz. Evet. Ee, İpar Hanım sizin bu çalışmalarınıza Rüzgar Yaşam'dan Yana Esin ile ilgili çalışmalara e, ulaşmak isteyenler olursa sanıyorum pazar günü de e, bir çeşmede bir etkinliğiniz olacak. E, nasıl ulaşabilirler? Facebook adresiniz, mail adresiniz var mıdır? Evet. Facebook, bunları henüz oluşturma aşamasındayız. Hı hı. Çünkü aslında inisiyatif kurulalı iki ay oldu. Evet. Paylaşımlarımızı gerçekten ciddi bilimsel temellere dayanarak yapmak istiyoruz. Yani böyle boş bir tartışma ortamı yaratmak da istemiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla çeşmede yapılacak olan, Eylemin hemen e, mitingin, toplantının e, hemen öncesinde Facebook sayfamız açılmış olacak hı hı. E, ve ona paralelde e, web sayfamız açılacak. Hı hı. O zaman e, adresleriyle beraber daha geniş duyuru evet. yapacağız. Daha sağlam ve sabıklaşmak istedim. <gülüyor> evet, evet. Çok e, güzel bir düşünce. Rüzgar Yaşamdan Yana Essin inisiyatifi olarak o zaman genel olarak bir hatırlatma yapalım tekrar dinleyicilerimize. E, bu arada programı sonlandırmadan önce ben Buğday Derneği'nin e, şişli %100 ekolojik pazarın 10. yıl kutlamalarını da bir hatırlatmasını yapmak istiyorum. Yarın yani 28 Mayıs Cumartesi günü Saat 2 ve 7 arasında 10. yıl kutlaması kapsamında çeşitli konserler, etkinlikler, atölyeler düzenlenecek. Bomonti Adada, Şişli'de. Çoluk çocuk herkesi <gülüyor> davet ediyoruz. Etkinliğimiz açık ve ücretsiz. Onu da hatırlatmasını yapalım şimdiden. İpar Hanım, çok teşekkür ederiz bizi ee, bilgilendirdiğiniz biz için. Biz çok teşekkür ederiz. Özellikle e, var olan yanlış bir algıyı da e, bir şekilde biçimlendirmek, değiştirmek açısından çok faydalı oldu. Teşekkür Gelişmelerle o zaman karşınızda evet. olacağız diyelim. Tamam, benim de son sözümüz inisiyatif olarak aslında 29'unda yaşam hakkı savunucularını çeşmeye bekliyoruz. Ve aslında rüzgar bundan sonra kültürden, insandan, emek, adaletten yanı etsin. Ne güzel rüzgar, dediniz. yaşamdan yana Evet, çok teşekkürler İpar Hanım. Çok, görüşmek çok üzere. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederiz, verdiğiniz için. Ne demek, sağ olun. Ee, Hoşçakalın dinleyiciler, görüşmek üzere.